الحمد لله Hadana هدانا لهذا الله بالله لقد جاء الرسول ربنا بالحق الله مصلّي عليه وسلم صلوا الله وعلى آلي وصام في سلم عود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عود بك من مزات الشياطين وعود بك رب يحترون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيهم الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحين القيوم Hassântukum bilhâyil kayyûm illezi lâ mut ebedâ, ve defântu ankum su'e <Susur> ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alîîl-azîm. Dünyada cennet bahçelerinden bir bahçe var mı? He? Var. <gülüyor> Korktum yok diyeceksiniz ha. <gülüyor> var. Neresi? Hakiki cennetten inmeyi kastediyorum. Buranın aşağısı, buranın toprağı cenneten değil. Burada sohbet varsa ilim meclisi cennet bahçesi. Sohbet varsa varken ben bir yer söylüyorum direkt cennete monteleniyor. Cennetten alınmış ve her zaman cennet bahçesi ora. Orada faz nasihat olsa da olmasa da cennet ora. Dünyada var mı böyle bir yer? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve beyti ve Cennet. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir ravzadır. Ve ne buyuruyor? "Ve mimberi ala cur'atin min turail cennet." Sahih Müslim'dedir hadis-i şerif. Benim minberim cennet direklerinden bir direğin üzerine oturtulmuştur. Yani o minber aynen ahirette nerededir o? O yer, o toprak aynısıyla cennette olacak. Cennetin parçasıdır. Dünyada cennetten inen şeyler var değil mi? Haceler-i neredendir? makam İbrahim neredendir? Yakut etten mi vakit dil cennet? Haceler yani, yani iki, ne diyorum? Er-Ruknü'l-Esvedu, el makam ve'r <gülüyor> rukun makam İbrahimle İbrahim ile haceler Yakut etten mi vakit cennet? Cennet yakutlarından iki yakut. Asılları odur. Ademoğulların hataları yüzünden işte siyahladı. E, cennetteki hal üzere durmuyorlar yani. O hali muhafaza etseler güneş falan sönük kalacak ışıklarının yanında. Onun için tabii ilk inişlerinde öyleydiler. E, cennetten gelen şeyler var. E, Ravza orası. Fakat Mevlid okunduğu zaman bir yerde, bir mahalde, Orası ne olmuş oluyor o hakitte? Cennet ravzası olmuş oluyor. Oraya gitmek isteyen nereye gitmiş oluyor, nereye gitmeyi niyet etmiş oluyor? Cennet bahçesine. E dünyada cennet bahçesine nasip eden ahirette de mahrum etmez. Ümid ediyoruz. E şimdi duysanız ki cennetten bir yer efendim bir ravza, bir bahçe nazil olmuş, inmiş. Nereye diyelim? Dünyanın en ucra köşesine. İnsanlar imkanları olsa gitmek istemezler mi? He? Bayağı bir para da burada vermezler mi? Yani biz inanan kişiler olarak görmek isteriz, değil mi? Cennetten bir bahçe olsa, adamlar uzaya çıkmak için kaç milyon dolar vermiyorlar mı? He? Kaç milyon dolar mı? Çok da pahalı. Ee, yani büyük paralar veriyorlar. Sınırlı kişiler gidiyorlar. Ot yok, ocak yok, su yok. Bucak yok, hiçbir şey yok. Bakıyorlar, bakıyorlar. Hava atmak için işte biz uzaya gittik köye. Belki de onları başka bir yere indiriyorlar, o da ayrı bir dava yani. <gülüyor> enayi çok, paralıların çoğu da enayi ol. Gidiyorlar, geliyorlar işte falan falan. Millete de yutturuyorlar, biz gittik falan. Değil mi? Yani ben ne yapayım uzayda? Zaten resmi çekiyorlar, görüyorum. Bakıyorum, su yok, ot yok, ocak yok, yeşillik yok, bir şey yok. Bizim köy daha iyi. E o zaman e, ama cennet bahçesi hakikaten nazil olsa oraya gitmek isteriz değil mi? Ya Biraz açık oturumları dinlemeyin. Başbakan mısınız ya? Bakan mısınız, nesiniz? Biraz, hele ki filmleri hiç izlemeyin. Dizileri hiç izlemeyin ya, hiç caiz değil. Bu dizilerde çok haram var. Bu İslami olsun, gayri İslami olsun bu kanalların dizilerinde çok haram var. Bir tane haram yok. Çok haram var. Başı açık kadın var, kolu açık kadın var. Efendim kadın erkek birbirine acayip müstehcen konuşmalar var. Efendim bu çok, çok şeraatsızlık var yani. Bunlar adamı mahveder yani. Bunları hiç izlemeyin. Filmleri terk edin. Ya bir insan bir filmi beş kere izler mi ya? Lan mangurt musunuz? Nesiniz ya? Tövbe estağfurullah. Hadi bir kere izledin ne var ne yok başı sonu çıktı meydana. Hadi derken caiz demek istemiyorum. E ne aile diyelim. Ya beş kere, on kere aynı film izlenir mi ya? Milletin kafası mantar mı olmuş? Ne olmuş ya? Ya, ya sizin hiç... ne kadar bol vaktiniz var size millet. Güler ya. Güler Allah'ın dostları sizin halinize ağlar yani. Yapmayın bu kadar ilim var yani hiç daha bir şey okumadınız ahirete gideceksiniz. Yakında öleceksiniz yani. Ben öleceğim de siz kazık mı çakacaksınız? Yakında öleceğiz yani. Ne amel ettiniz ya siz? Bir şey okumuyorsunuz Allah Rasulü'nden kardeşim yapmayın bunu ben. Ben biliyorum siz okumuyorsunuz ya. Hiç merakınız yok ya. İlim nafile ibadetten eftal ya. İlim ibadetin ta kendisi ya. İnsan bilgisiz neye erişebilir? Okumuyorsunuz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımadan öleceksiniz ya. Ya adam Allah'ın isimlerini okumamış ki daha. Mevla'nın sıfatlarını bilmiyor ya. Ben ne yapayım? Şimdi, burada diyor efendim birinci bölümde mesela Mevlid-i Şerif'in tamamının tercemesi yapılmış. Tamamının tercihmesi ne demek biliyor musun? Yani diyelim ki 15. sayfada başladı. 71'de, 72'de bitiyor. Bu ne, yani Mevlid var ya, yok 73'e gitti. evet 73. 73'te bitti. Okuduğumuz Arapça Mevlid'in manasının tamamı 15-73 arasında. Tamamı. Bu bir kere de okunur. Yani ne olacak bu? Ama tabii ki sade tercüme yeter mi? Ama ben metne sadık kalmak için tercüme müstakil yaptım. Ama ondan sonra izahlar var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve ikinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin viladet seniyesinden önceki üstün vasıfları. Yani Efendimiz doğmadan önce geçmiş kitaplarda bildirilen, geçmiş ümmetlerin tanıyıp bekledikleri Üstün vasıfları. Hırkatinin bidayeti. Yani yaratılışı ne şekil başladı? Bu ruhlar aleminden bahsediyor. Burada 4 sayfa ilim var. Ruhlar aleminde ilk olması, önceliği, sabıkiyeti. Sonra ilk yaratılan nur. Hz. Cabir hadisi çok önemli bir hadis-i şeriftir. Uzun bir hadis-i şeriftir. Daha burada tafsilat var. Hemen hemen yani 85'ten 105'e gidiyor. 20 sayfa kadar burada izahat var. İlk nur meselesi, ilk yaratılan nur olma hadisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Sonra, önceki kitaplardaki tanıtımı üçüncü bölüm, bölüme geçiyor. Geçmiş e, ehli kitap alimlerinin Tevrat'ta İncil'de onun vasıflarını bulduklarına dair şahitlikleri. Yahudiler geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını tespit için deneme yaptılar. O mu, değil mi? Daha efendimiz çocukken de denediler yani. Kendi kitaplarındaki özellikleri aradılar. Bunların izahlar vardı, kaynaklar, hepsinin kaynağı var. Kaynaksız bir şey yazmam. Yazamam ki nasıl yazacağım kaynaksız? Ondan sonra Abdullah ibn Suriye diğer bazı el-kitap Rasullullah hakkında yaptıkları itiraflar. Bunlar çok önemli. İbn Suriye Müslüman olmadı. Fakat itiraflarda bulundu. Müslüman olmadı ama Düşmanın itirafı daha da muteberdir. Çünkü seni seven, hadi, peki seni yağlıyor, ballıyor. Sevmeyenin itirafı daha muteberdir. Ondan sonra kâb Ahbar'ın Müslüman oluş kıssası, radıyallâhu teala. Sahabeden değildir, tabiindendir biliyorsunuz kâb Ahbar, o İslam oğlunun işte Allah muhafaza iftiralar attığı, imanına bile iftira atıyor adamın ya. Bütün e, kitaplarda, altı kitapta, hadis kaynaklarında rivayetleri geçiyor. Hazreti Ömer Efendimiz bile bize vazet et bir zat yani. Ona iftira atıyor ya. Hazreti Ömer kandı da sen kanmadın yani. Sen ne uyanık adamsın ya. Hazreti Ömer kanmış da sen kanmamışsın yani. Hazreti Ömer kanar mı ya? Yani radıyallahu anh kadar hassas var mı? O nasıl Müslüman oldu? Çok ilginç bir kıssa. Mutlaka okuyun mesela 127. sayfa bizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat, İncil ve Zebur'daki sıfatlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geçmiş kitaplardaki tar. Yaz. Allah Teala geçmiş kitaplarında sizden bahsetmiş. Hiç mi merak etmiyorsunuz bizim hakkımızda ne demiş ya? Hiç mi merak etmiyorsunuz? Sizden bahsetmiş yani. Ümmeti Muhammed değil miyiz hepimiz? Sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem. 147. sayfada. Bunlar uzun şeyler ha. 10 sayfa, 15 sayfa. Böyle bir şey konuşuyorum ya, bir başlık. 10-15 sayfa, 20 sayfa bunlar. Metinleri var, tercemeleri var. Ha, bir de siz Arapçaları es geçtiğiniz için kısa bitirirsiniz. Kitap size göre bayağı kısalıyor değil mi? Neden? Arapça geldi mi? 5 <gülüyor> sayfa aç. Ha, ne güzel, hızlı gidiyor yani. Metni okumuyorsunuz çünkü. Ne yapalım? O, yani ilminiz yok. Yani Arapça bilmiyorsunuz, okursanız ne olacak? Tamam, tercümeye geçin. Ben bir şey dedim mi, demedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmak istiyor. Kim? Musa aleyhisselam istiyor. Niye istiyor Musa İsa aleyhisselamı duymuşsunuz da, Musa aleyhisselamı duymamışsınız yani. Bazı arası geçmiş olabilir. 169. sayfede mesela. 200 sene günah işlemiş, 200 sene Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevratta geçen ismini öptüğü için bütün günahları af olmuş. Ya böyle bir mevzu var 174. sayfede. Ama kısası var tabii yani bunlar. Dördüncü bölüme geldik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne şerifi? Yani kıymetli soyu. İnşallah Necatül Valideyn anne babasının kurtuluşu kitabını işte birkaç senedir şey demedim. Üzülüyorum ama şimdi size adamı yerine getirmek için Salah Tefriciye-i yazdım. Ee, o Mevlid gecesine yetişiyor. İnşallah adam yerine gelecek ama Necatül Valideyn 700-800 uzun sayfa. Onu hazırladım ama toparlayamadım. Çünkü bir fiirist bile 2-3 ay sürüyor. Yani ben yapıyorum içinden alfabetikleri. Kimseye bir iş ısmarlayamıyorum yani. Sünü sen yap bir adamım yok. Çünkü o işin bir melekesi var yani. Onun yani bir arkadaşlardan da çok yardım alamıyorum, bu fiirist meseleleri dahi bana kalıyor. Ondan dolayı yani uzun sürüyor. Bir dua buyurun da, o anne babasının şeyinde bütün nesebi soy ağacının tümü tafsilatıyla topladım kitaplardan yani. E, dedelerin de merak etmiyor musunuz? Ne diyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem, soy ağacı neseb-i şerifi, babası Abdullah Efendimiz, dedesi Abdülmuttalip Efendimiz, Abdülmuttalip Efendimiz zemzemi bulması, Abdülmuttalip'in zemzemi bulunca yaptığı adak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük dedeci Haşim, Haşimoğullarının faziletleri, işte efendim dedeleri Abdümenaf, ondan sonra dedesi Kusay, Kilab, Nurra, Ka'b, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadr, Kinane, Kuzeyme Müdrike, efendim İlyas, Muzar, Nizar, Mead, Adnan, Adnan, Adnan'a kadar kesin ittifaklı soy ağacı. Ee, 220 sayfaya kadar bunlar geliyor. Sonra Amine Validemizin Neseb-i Şerifi. Oradan yukarı da İbrahim Aleyhisselam'a kesin. İbrahim Aleyhisselam'dan geldiği kesin, onda şüphe yok. Adnan'dan sonra isimlerde rivayetler ihtilafı giriyor. Adnan'a kadar isimlerde hiç ihtilaf yok. Oradan İbrahim Aleyhisselam'a kadar onda da ihtilaf yok. Onda, onda da şüphe yok. Ondan sonra Amine Validemiz nesebi Şerif'i Yani kendi soy ağacını bilmekten daha mühim değil mi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem anne babalarının soy ağacını bilmek? Sizce? Bence öyle. Sonra nesebi Şerif'i bilmenin faydaları 225'te yazıyor. Bu neseplerin ismini çocuklar sayabilse Annesinin şeyi kısadan yukarı eklendiği için 3-4 dedede birleşiyor babasıyla Ama babasının nesebini adnana kadar bilmekte çok faydalar var. Bu faydaları orada yazıyor yani. 225. sayfede. Neseb-i şerifte zinadan bir eser olmadığı, hepsinin nikahtan doğduğu, Resulullah Efendimiz'in atalarının nikahlarının sıhhati 232'de. Şimdi bunlar böylece inşallah sırayla okumanızı Allah için teşvik ediyor. Başlıyorsunuz inşallah. inşallah. Evet. Efendim şimdi beşinci bölümden itibaren de eee inşallah haftaya biraz size bereket olsun diye söylerim yani. Şey mesela 225'e bir bakayım da. Burada 200 eee 25'te sonra Efendim Sallallahu Aleyhi ve sellem, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, Babası Abdullah Babası Abdülmuttalip, babası Haşim, babası Abdümenaf. Beşinci oluyor. Efendimiz'den sonra Abdümenaf. Annesi geliyor Amine, babası Vehb, babası Abdümenaf, babası Zühre, bu da beşinci geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra anadan dört, babadan da dört, yukarı çıktığın zaman altıncısı Kusay. Altıncıda ne oldu? Anneyle babanın soyu Birleşti. Altıdan sonra ezberlediğin zaman ikisini birden ezberlemiş oluyorsun. Anladın mı? O da size kolaylık oluyor değil mi? Kolaylık oluyor da. <gülüyor> Ezberleyen yok ki niye kolaylık olsun ki yani? Bana ne yani bundan? Ya yazık, yazık, yazık. Şimdi bakın. Ben hiç böyle bir çocuklara bunu ezberletildiğini medreselerde duymadım. Lazım mı? Başlasın medreseler. Kız erkek medreseler. işleri ne ya? Her Müslümanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının neseb-i şeriflerini iyi bilmesi gereklidir. Ulema ve evliya ittifak etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven her mümin, her Müslüman bu neseb-i şerifi çocuklarına, hanımına, ailesine öğretmesi lüzumludur. Çünkü her birerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesheb-i şerifini hakkıyla bilerek dünya ve ahiret bereketlerine ve şefaatlerine erişebileceklerdir. Şimdi bu nesheb-i şerifin sayısız faydalarından biri çok var. Diyor burada yani. İsmit sürmesi var. İsmit. Arabistan'da satılıyor. Aleykum bil ismidi say hadisdir. İsmit sürmesine devam edin. Benim zamanımda da vardı arkadaşlar da ben ilgileniyordum hadis tıbbı nebevi falan olsun falan. şimdi bilmiyorum nerede ne var ama herhalde vardır Lalegül'de de. Ama tabi Arabistan'da hakkı kişi vardır. Belki oradan alıyorlardır bilmiyorum yani. İspit sürmesini bulursunuz çarşambada maşallah benden gayrı her şey var yani çarşambada her şeyi bulabilirsiniz. İspit sürmesine devam edin Feyne yeclül basar göze cila verir. Hadis sahiptir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan sürme zaten. Biz sadece aşure günüyle berat gününde iki kere mecburen, yani onu artık e, çoluk çocuğa da sürmeye çalışıyoruz da iki kere, her gece sürme, nerede sürme çekene kadar? <gülüyor> Ayakta uyuyoruz zaten, nerede sürme çekeceğiz? Vakit yok yani. Ama tabi sünnettir, bunu yapmak lazım. İsmiç sürmesini terk etmeyin. Göze cila verir. Şimdi ismit sürmesini tabi iyice dövdükten sonra diyor tabi şimdikiler dövülmüş halindedir, dövüm hazırdır. E bir kağıt üzerine yayıp sonra bir tahta parçası yahut kalem ile nese bir şerifi, yani kamış kalem veya nese kalem şey, şey öbür kalemler falan zor yazar. Kamış daha kolay. Nese bir şerifi yazarsa sonra onu sürmeden lıpta bulayıp gözüne sürme olarak çeker kişinin itikadı ve niyeti düzgün ise şart itikadı. Eğer sünnet olacak, niyeti salih olacak. Allahu Teala ona gözünü bağışlar, gözünde ölene kadar hiçbir zarar ziyan görmez. Benim için çok mühim gözüm tehlikede, şekerden dolayı. Mesela yapmam lazım, ben daha buna siftah etmedim. Ne? Ay, avana kadar Yazıyorum, yapmıyorum. Şu i̇şte Vedullah Hoca bu işi el atsın. Yani <gülüyor> hazırlasın, yazalım. Bu neseb-i şerifi ezberleyen Ve çocuk ama Türkçesini yazmayacaksın ha Aha bak şimdi Onu da demesem gider Türkçe Haşim yazar Ay vah vah vah Arapçasını yazacağım bu arada Sayfa 226'da başlıyor Kim bunu ezberlerse çocuklarına öğretirse Allahü Teala basiretlerini, itikatlarını Ehl-i Sünnet inancını muhafaza eder O insan Ehl-i Sünnet üzere ölmek nasip olur Bu yetmez mi? El-i sünnet itikadını muhafaza etmenin en büyük çare. E Fetullah Bennani Hazretleri bunu mevlidinde yazmış. Büyük velidir. Mağrip ulemasından. E burada yazıyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nereye geliyor? Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem birinci kabul edersen Adnan dedesinde sayı kaça ulaşıyor? 22. Yani 22. atasına kadar e, ezberlemek yetiyor nesebi şerif bakımından. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten Abdullah Abdülmuttalip, Haşim Abdümenaf, Kusay diye gidiyorsun ya annesinin de çok az bir şey var Amine validemizin e, babası Vehb Vehb Abdümenaf, Zühre Orada üç isim ilave oldu. anladın mı? Amine validem, zaten biliyorsunuz Üç isim orada ilave geliyor yani Vehb Abdümenaf, Zühre Bu üç isimle beraber Zühre de baba, babadır ha, zühreyi kadın zannetmeyin. Türkiye'de kadınlara zühre deniyor. Arapçada burada bu zühre, Amine valdemizin büyük dedesi yani. Anladınız mı? Burada çünkü nesepte sadece babalar zikrediliyor. Onu demek istiyorum. Hani sizin köydeki zühre hala zannetmeyin yani. Evet. Bu şekilde sizlere Allah için vasiyet ettim, tavsiye ettim. Okursunuz inşallah. Haftaya kadar bayağı bir mesafe kat edersiniz. Olur mu inşallah? inşallah? Şimdi kısaca bir şey de söyleyeyim, hemen. Geçen burada cemaatten biri bana getirdi bunu. O getirdi mi, o bana haber etti, o mu verdi bilmiyorum. Şurada duruyordu. Hüseyin Öztürk dedi, ben de anlamadım hangi Öztürk dedim, dolu Öztürk var. Dedi, sen dedi, bir Öztürk'ü met ettin demek istedi herhalde bana. Sonra ben, kafam çalıştı yani, burada sohbet bitti, kargaşa vardı. Ne diyor anlamadım Hacı Efendi. Sonra iki tane kağıt gönderdi bana. 18 Ekim 2016 Salı Akıt Gazetesi'nde mitolojik kurtarıcı Mehdi 2 diye birini de gönderdi, birini de okudum ikisini. O mu gönderdi, başkası mı buldu bilmiyorum. Ama o kardeşimiz sebep oldu, Allah razı olsun. Benim cemaatim uyanık olsun. Beni de uyandırsın. Öyle mi, değil mi? Hemen bana bir haber geliyor elhamdülillah. Bir mezarı ziyaret etmişim. Hemen haber geliyor. Bu adam Hazreti Muaviye'yi sevmezdi. Sen bunu evliya diye gitmişsin diye. Vay eşkıya dedim bana. Nasıl gittikmiş? Ne bileyim kerametli evliya dediler ya. Ve hemen bana ikaz geliyor. Benim bu hassasiyetimden dolayı kardeşlerimle uyanık Allah et, yaratmış. Hep uyanıksınız maşallah. Şimdi dedi Öztürk ben de zannediyorum dolu Öztürk ol geçen tefsirci bir tane var. Ona reddiye yaptım. Mustafa Öztürk müydü o? He? Mustafa Öztürk canım o tefsirci ya o, çok meşhur. Bizim Girasun'u daha hemşerim olamayasıca. <gülüyor> Feci bir durum yani. İlhan Şen Ocak da ona reddiye yazdı ya. İlhan Şenocak da reddiye yazdı o adam. O Öztürk'ten karşılaştırdım, bu ne bu? Dedim zaten biz ona reddiye yaptık yani sen niye? Bana anlatıyorsun. O da anlatamadı bana orada. Sonra baktım bu Hüseyin Öztürk'müş. Ben de bunu geçen bir sohbette bunun bir yazısına atıf yaptım. Yapmıştım yani hatırlıyorum da. Konuyu unuttum şimdi. Fakat bu e, benim yazısına atıf yaptığım adamın her görüşü, itikadını, düzgün olup olmadığını ben nereden bileceğim? Ama şimdi adam bakla ağzından çıkartınca mevzu meydana çıkıyor tabii ki. Bu duruma göre ben iki yazıyı da okudum. Bu bir kitaptan bahsediyor. Mehmet Ali Durmuş'un kalemi aldığı diyor. Mitolojik kurtarıcı Mehdi. Neyse bu kitap da herhalde sakat olduğu buradan anlaşmıyor da. Onu tanımıyorum adamı. En sonunda geliyor. İki yazıyı okumanıza lüzum yok. Akıt gazetesinde böyle şeyler çok çıkıyor maalesef. Hiç kontrolsüz güç yani. Kontrolsüz. ehl Sünnet'e hiç uymayan şeyler çıkıyor. Mesela burada diyor, bu Hüseyin Öztürk denilen kişi. Anladın mı? Belki de ben medde etmiş olabilirim. Yani anlamadan, bilmeden. Çünkü orada ehl Sünnet'e uygun bir şeyler yazmıştır mutlaka. Ama şimdi bunları ben hepsini kontrol etmekten acizim. Bu bilgisi olan, belinde belgesi olan bana göndermesini isterim. Burada diyor son söz olarak açık ve net bir biçimde söylemek gerekirse, iyi ki de bunu söylemiş açık ve net yani, yoksa anlayamayacaktık. Mehdi hadisleri uydurmadır ve hiçbir şekilde ele suret, itikada delil teşkil etmez. Mehdi Kur'an ile test ettiğimizde hiçbir şekilde ele alınır tarafları bulunmamaktadır. Sanki büyük bir muhaddis azam gibi kendisinin görevi, vazifesi, işi, medre, okumuşluğu, kültür seviyesi nedir, bilmiyor. Halbuki Mehdi hadisleri asla uydurma değildir. Ebu Davud'da dahi, sahih Ebu Davud'da dahi Mehdi hadisi vardır. bukhari Müslim'de de Mehdi'den bahsedilmektedir. Mehdi olarak kelime geçmese de ve imamukum minkum İsa Aleyhisselam gökten nazil olduğunda indiği zaman Mescid-i Eksa'da, Mescid-i Eksa geldiği zaman imamınız sizden olacak. Bu Müslim'dedir. İmamınız sizden olacak buyrulan zat Mehdi'dir. Çünkü İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'nin cemaatına iktidar edecek, uyacaktır. İmam Hazreti Mehdi olacaktır. Dolayısıyla efendim ama her zaman Hazreti Mehdi kıldıracak İsa Aleyhisselam ona cemaat olacak anlamına gelmez orayı da yanlış anlamayın çünkü o zaman şöyle bir insanlarda düşünce gelir İsa aleyhisselam ruhaniyetle gelmiş yani bedeni ölmüş sonra ruhaniyetle gelmiş olduğundan farzla namazla mükellef değil onun için imam olamıyor gibi yanlış bir şey size fikir gelir bu doğru değildir <gülüyor> Hz. Aişe ölmemiştir. İnne İsa alem yemut, İsa ölmedi diyor Taberi hadisinde. Ve nuracun ileykum kabliyyu'l kıyam. Kıyametten evvelse dönecektir. Dolayısıyla orada Hz. Aişe'nin imam olmaması, kamet senin niyetine getirildi. Ben camiye girene kadar müezzin kamet getirirken benim geldiğimi bilmiyordu. Kamet senin imametine niyet getirildi. Burada da bir fıkıh meselesi çıkıyor tabii. Yani belli bir imama niyet kâhmet getirirken imam oradan arkada birini görse, teklif etse işte benim hocam çam buyur falan namaz olur bence. Bence olmaz bu işlerde de Kalender Hoca'ya sormak lazım. Ama fıkıh olarak niye olmasın yani şeyine gidebiliriz, olur. E, ama evlâ olan, eftal olan nedir meselesine gelince buradan anlaşılıyor ki müezzin kime niyet kâhmet getirdiyse Onun geçmesi tercihlidir. Çünkü İsa Aleyhisselam فَاِنَّا o kıymet. ''Bu kâhmet senin için getirildi.'' buyuruyor. Bu Müslim hadisi, sahip Müslim. Ondan dolayı, yani Hazreti Mehdi'nin de ona imam olması bizim ümmete bir ne getiriyor? Şeref getiriyor. مِنَّلَّذ۪يُ صَلِّلْ اِبْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ <gülüyor> ''Meryem'in oğlu İsa'nın bile arkasında namaza duracağı e, kişi bizim ümmettendir.'' diyor. Yani Mehdi'nin bizim ümmetten, olduğuna iftihar ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mehdi hakkında ben kitap yazdım. Bu kitapta bütün delilleri zikrettim. Yüz küsür belki iki yüz küsür sahabeden bu hadis-i şerifler vaat edilmektedir. İsa Selam'ın nüzüğülü hakkında iki yüzden fazla sahabe. Bu belki iki yüze ulaşmaz. Ama yüz sahabe yetmez mi? Bir sahabe bile yeter. Bu hadisler Ebu Davud dahil olmak üzere el Mehdi ismiyle bu Davud'da da geçer. Mehdi lakaptır tabii. Esas ismi nedir? Muhammed İbni Abdillah. Aynı Efendimiz gibi. Abdullah oğlu Muhammed'dir. Nesebi. Dolayısıyla Hasenidir, Hazreti Hasan soyundandır. Bunlar sabittir. Bukhari Müslim'de de işaret ediliyor. Diğer Ebu Davud vs. Kütübü Murtabere'de, diğer kaynaklarda Hambel vesaire. Hanbel Hepsinde bu mevcuttur. Onun için uydurmadır demek, Uydurmadır. Buna uydurma diyen adamı biz reddederiz. İtikada delil teşkil etmez. Ne demek etmez? Resulullah sellem bu kadar hadis-i buyuracak, ben ona inanmadan Müslüman olacağım. Olacak iş mi bu? Hadis-i şerifler aynı Kur'an hükmündedir, vahiydir. Bundan dolayı itikada delil teşkil eder. Hakayet kitaplarında, yani Taftazani'de vs eşrat saat bahsi yani kıyamet alametleriyle ilgili bahislerin hepsinde bütün ehl sünnet itikat kelam kitaplarında ne buyuruluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın vuku bulacak hadiselerle ilgili Mehdi'nin zuhuru, Deccal'ın hurucu, İsa aleyhisselamın nüzülü hususlarındaki vesair, Armagedon savaşı, Amikovası'ndaki savaşı, kıyamete yakın işte Fırat'ın Açılıp altından bir dağ çıkması Vesaire vesaire vesaire Birçok konu var eşrat saat böyle e, Belki kaç saat belki 90 yüz saat sohbetimiz var Yani iki sene devam etti bu kıyamet alametleri dersi iki sene en az Burada şu tarafta yapıyordum Bu kıyamet alametleri ile ilgili beyanların hepsi Haktır ve gerçektir Biz bunlara iman ettik Mektubatta İmam Rabbı buna özellikle beyan eder muhbir Sadık ne haber verdiyse doğrudur. İnanmak Müslümana gereklidir. Öyle mi? Bitti. Kur'an ile Mehdi hadislerini test ediyor, ediyormuş. ya Seni test etmeye ne etkin var? Müştehit misin? Sen Kur'an'la test ederken hangi meali açıyorsun? Onun bunun mealini açarak bu hadisleri Kur'an'la test ettiğini mi sanıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de sana Resul'üm ne verdiyse alın buyuruyor mu? Bu ayetle beraber bütün hadisler buraya girdi mi? E girdi. Sen Kur'an'ın mehalinde bütün hadisleri nereden bulacaksın? E demek ki Resul'ün ne verdiyse alın. Burada senin ölçün ne olmalı? Hadis sahih ve muteber kaynaklarda var mıdır? Yok mudur? Sahih ve muteber, Ebu Davud sahih midir? Altı en sahi. altı kaynaktan biri midir? Feynne fî halifetel lâil Mehdi diyor Ebu Davut hadisinde Siyah sancaklar Khorasan'dan geldiği zaman Mehdi kitabını mutlaka okursanız Merak edenler için söylüyorum Burada deliller mevcuttur Ve Hz. Mehdi'nin Zuhur edeceği ile ilgili hadisler Sahihtir Mütevatirdir Mana itibariyle Mana itibariyle mütevatirdir Mana mütevatir olan hadisleri inkar etmek de insanı kafir etme tehlikesi vardır İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkındakiler daha kuvvetlidir daha mütevatirdir daha sahiktir diyelim İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair de Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifade yoktur. sadece Kur'an-ı Kerim'de açık ifade ararsan İslam'ın farzlarının bazılarını da Kur'an-ı Kerim'de bulamazsın öyle mi? bulamazsın, namazın beş vakit olduğunu bulamazsın, zekatın kırkta bir olduğunu bulamazsın Haccın farzı üçtür bulamazsın. Bundan dolayı Kur'an'la test etme lafı doğru dürüst akıllı bir kültürlü bir Müslümanın konuşacağı laf değildir. Ama öyle bir dönemdeyiz ki Diyanetleri Başkanı bile ne diyor? Mehdi Kur'an'da yok diyor. Ya Diyanetleri Başkanı olan bir adamın Mehdi Kur'an'da yok demesi kadar yadırganacak bir durum var mıdır? Çünkü o zaman ona ne derler? Şu da Kur'an'da yok. Bu da Kur'an'da yok, o da Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayanları sayarsak olanların yüz misli, bin mislidir. Ama Kur'an'da aslında hepsi var mıdır? Var. Vardır çünkü neden? Okuyana vardır. Kadın geldi ne dedi? Sen dedi dö e, peruk takanlara lanet ediyor musun? Ey İbni Mesud sen nasıl dedi lanet yaparsın? Lanet az iş midir? Ey Mesut Mesud dedi mi? Mali ilahe alen melle Resulullah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim? Ve vefî kitabillah. Bu konu Kur'an'da da var Allah'ın kitabında. Kadının künyesi Ümmü Yakup imiş. Dedi ki, yepneme Mesud, ben Kur'an'ın hepsini okudum. İşte bizim Hüseyin Öztürk gibi okumuş herhal? Ben Kur'an'da peruk takmayla ilgili bir şey bulamadım dedi. İbni Mesud ona ne dedi? Sahabede en iyi kafası çalışan alimlerden, fıkıhçı. Hanefi mezhebinin dayandığı sahabi. Küfe kolünün Hanefi mezhebi kufa şeydir, medresesi diyelim, ekol demi ekol yavurca. Konuşmayalım bu lafları ya, tövbe ya Rabbi. Hanefi medresesi, Hanefi medresesinin dayanağı İbn-i Mes'uddur, radıyallâhu Teala. i̇bn Mes'ud kadar bu işte bilen yok. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve i̇bn Mes'ud'un hidayetinden, i̇bn Mes'ud'un yolundan ayrılmayın diye Tirmizi'de hadis var. Hadis var yani, i̇bn Mes'ud'a özellik veriyor, özellik veriyor. Bazı bu şekilde hususiyetler atfetmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. E İbn-i Mesut Hazreti kadına dedi ki, fe sen Kur'an'ı okusaydın, bu peruğun haram olduğunu bulurdun dedi. Nasıl bulacağım ya? Okudum dedi ya. Sen dedi gece okumuşsun. Ve ma teakumur rasul fâkudu. rasul ne verdiyse alın. Ve ma neakum anu fentehu. Rasulüm neyi yasakladıysa vazgeçelim. Peki Resulullah ne buyurdu dedi? لَاَنَ اللّٰهُ لُعَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ Dövme yapan, yaptıran, peruk takan, taktıran yani saçına, insan saçından saç ekleten, saç ekleme meselesi. Ha saç ektirmeyi de soruyorlar, o da caiz değildir tabi. Saç ektirmeye caiz diyemeyiz. Fıtratı tahire girer, hiçbir zaruret yoktur. Kel diye kimse evde kalmaz yani. Merak etmeyin. Nasibiniz gelir. Saçı yok diye karı seni beğenmediyse zaten o karı ilerde bızıkçılık yapacak demektir zaten. <gülüyor> ne lazım öyle karı sen? Evlenmesin gitsin sen. O da gitsin saçlı bulsun, sen de git kelini seven birini bulsun. Yani mesele değil ki her şey kader. Harama girmeye lüzum. Yok kardeşim. Ondan sonra hal böyle olunca buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben duydum. Tabii ki o kadın İbni Mesude. Ben bu hadisi duymadım diyebilir mi? He? <gülüyor> Sen neredeydin hanım der. Biz de Rasulullah'ın yanında oturuyoruz. Demez yani. Sahabe kadınları böyle bir şey demez. Anlamak için soruyor. Şimdikiler gibi dangalaklar o zaman türememişti daha. Dangalak şu anda çoğaldı. E şimdi i̇bn Mesud Hazretleri dedi ki bu hadisi ben Rasulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Peki Kur'an'da okusan bulurdu. Niye? Ayet dedi mi sana Rasulullah'ın yasakladığını bırak? He? E bitti dedi. kadında dedi. Tamam dedi. Biz bu iş harammış. Yapmayacağız, yaptırmayacağız. Şimdi Hüseyin Öztürk'e sorarlar. Sen Kur'an'la neye göre test ettin? Kur'an'la test etmek demek 6600 küsür ayeti, bütün tefsirlerini, hakkında varit olan hadisleri, bütün ilimlerini biliyorsun da vurdun Kur'an'a test ettin. Ne yaptın? Meallere test ettim. Meale bile test etsen, yine o ayet Haşır suresinde var mı? Mealde bile her mealde var, değil mi? Resulüm ne verdiyse, neyi yasakladıysa, bırakın, e, o zaman Hazreti Mehdi'nin geleceği Khorasan'dan İzharaytum Rayaati Sud min Khorasan'e, Khorasan'dan siyah sancakların geldiğini görürseniz ve tebliğüle übheben aleyt selci. Kar üzerine emekliyor da olsanız, yani belki o zaman hava karlıbı olacak, onu mu işaret ediyor? Yani çok zor şartlarda da olsanız, o orduya katılın. Allah'ın halifesi Mehdi, o ordudadır. Onu da doğru anlayalım, hadis de şersiz okunmaz. Mehdi Khorasan'dan gelmiyor. Mehdi Medine'de doğacak, Mekke'de biat alacak. Khorasan'a gittiğini söylemiyor burada. Mehdi sıkıntıya girecek. Mekke valileri, o zamanki yöneticileri falan ferman çıkaracak. Hazreti Mehdi ölümün için e, Taif'teki dağlarda bir sene saklanacak. O meseleler derin, derin derin geniş anlatılıyor. Bu durumda yardım nereden gelecek Hazreti Mehdi'ye? Yine bizim inşallah Türk milletinin yurtlarından değil mi? Buhara'dan, Semerkant'ten öyle mi? Türkistan'dan, Türkmenistan'dan Horasan o diyarlar, Merv o bölgelerden E, siyah sancaklarla gelecek. Allah'ın halifesi Mehdi'nin yardımı o orduda. Yardımı. 13. için orduya tabi olun diyor. Allah'ın Mehdi'si, halifesi Mehdi var. Lev lem yebka dünya illa Dünyadan hiçbir şey kalmasa tek bir gün kalsa. Bu da Ebu Davud diye hatırlıyorum. Ama sahih hadis yani. Dünyada, bütün dünyanın günü bitti. Bir gün kalsa misal konuşuyor. Lev davve lallahu dael Elbette Allah o günü uzatacak, yine de Mehdi'yi gönderecek diyor. Torunlarımdan diyor, ismi yuvafık usmû ismi, vesmebi ebi Adı benim adıma denk düşecek. He? Babasının adı da benim babamın adına muvafık düşecek. Şimdi ben bu sahte Mehdi'lere de şaşırıyorum. Ulan madem bu kadar masraf edip, televizyon kurup, bilmem ne yapıp, karı kızla oynayıp, Yani Mehdi'yim diyecekseniz bari babanın adını, kimliğini değiştir önceden. Böyle ya birkaç para verirsen babanın kimliği değişiyor. Yani mahkeme kararıyla falan. Ondan sonra babanınki biraz daha zor değişiyor ha. Kendininki biraz daha kolay değişiyor. Ben ismimi beğenmiyorum. Ne yapacağım? İsmimi Muhammed yapacağım. E ya bari insan minareyi çalıyorsun kılıfını hazırlamadan. Nerede gezdireceksin bunu? Kaldın ortada işte sap gibi. Yani <gülüyor> babanın adını ayarlarsın. Öyle mi? Kendi adını uyarlarsın. Ama tabii havadan bir bulut gelecek. Buluttan bir melek nida edecek. İnna da racüle fettebi o. Bu racül mehdidir bu zat. Buna uyun. O biraz zor. Bayağı bütçe işte. <gülüyor> melek parayla da alınmaz ama hokkabaz bunlar. Bir de bakarsın bir buluttan bir ses teşe edebilirler. Bölgesel. Bir mıntıkada falan belki bir bulutun içinde bir şey, Bilmiyorum. Ha, bunlar zor işler. E sen diyorsun bu kadar hadislerde bunu alametleri e, beninden tut, beneyinden tut, konuşmasından tut, şeklinden tut. Her şeyi tarif edilmiş. Yani bunu nasıl iddia ediyorlar? Benim aklım sırrım ermiyor. Az akıllan olmaz delilik demişler. Onun için ama sahte mehdiler çıkıyor diye Birileri bu Mehdi FETÖ'de kullanıyor da işte, FETÖ'de Mehdi'miş falan. FETÖ Mehdi aşağı kalır, FETÖ hepten Mesih'miş. <gülüyor> FETÖ Peygamber falan Mesih'miş yani. Bu şey, Mehdi'lik ufak kalır çünkü. E o öyleymiş, bilmiyorum. Onun planlarını öyle anlatıyorlar şu anda. Yakınları anlatıyor, o anlatıyor, biz bunları duymamıştık, bilmiyorduk bu. işte, işte darbeden sonra bunlar, herkes saçıldı sokağa başladılar anlatmaya, biz bu kadar bir şey bildiğimiz yoktu yani. Bu mehdilik işini falan yeni yeni çıktı yani ben bunları inanmazdım yani duysam. Çünkü çok deli olmak lazım yani. Aşırı bir delilik lazım. No normal bir akıllının yani asla mehdilik mesilik ne alakası var? He? Daha sakalı bile yok ya. İnsan sakal bırakır bari madem mehdilik yapacaksan. İnsan numaradan bir sakal bırakta kardeşim ya. Onu bile becerememiş yani. Bu adamdan mehdi olur mu? Efendi Hazreti derdi. Sakalsız hiçbir peygamber, hiçbir veli olmamıştır evladım. Hiçbir peygamber, hiçbir veli yoktur. Yavuz Selim kürsüden kaç kere kulağımla duydum. Yani nasıl Mehdi olacaksın yani? Ya bu ilginç şeyler. Yani tabii ki Allah Teala batıl ehlini rezil ediyor. Her şekilde rezil eder. O, onda şüphe yok. Öyle bir şey, Mehdim diye kimse ne yapamaz? Tutturamaz yani, yutturamaz yani. Müseleme, Türk yaptı peygamberim diye çıkıyor. Ne adamlar çıktılar bu davada yani. Kadiyanilik hareketi Ahmet Kadiyani. Neler etti yani milleti perişan etti. Bazı da çok... Bu da az perişan etmedi ki. Bu da yüz binlerce, milyonlarca insanı ne yaptı? Perişan etti ha şimdi. Yarısı hapiste, yarısı kaçakta, yarısı firarda, yarısı içeride, yarısı dışında. Millet mahvoldu. Çoluğu, çocuğu, evi, ocağa battı. Bu işler kolay olmuyor. Tabii böyle kendilerini böyle zannedenlerde de bir şeyler oluyor yani bir şeytani diyelim istidraçlar. Ondan dolayı işte inananlar, uyanlar, uyuntular oluyor. Halbuki ölçümüz şeriat olsa, Kur'an ve sünneti ölçü alsak, işte efendim hakikati anlarız. Ama sahte mehdiler çıkıyor diye, önüne gelen ben Mesih'im diyor, milletten para topluyor, milleti etrafına topluyor, devlete, hükümete kafa tutuyor falan falan diye. Biz şimdi bu sabit hadisleri, mütevatir hadisleri, Ehl-i geçen mevzuları inkar edebilir miyiz? Biz ancak ne deriz? Biz hakkı doğru anlatırsak Hz. Metin'i hilyesini, şemalini doğru anlatırsak Deccal. E tabi kimse de ben Deccal'ım demiyor. İlginç. Bir de Deccal bekliyorum yani yakınlarda. Bir de Deccal çıksın kardeşim. Çakma olsun. Yani Hiç Deccal'ım diyen yok. Çünkü bu sahte Mesih Metin'lerin hepsi Deccal zaten. Çünkü deccaldan evvel deccallar var diyor. Hadis-i şerif Ela inne saati Kıyametten önce deccallar çıkacak. Hakiki deccal ayrı. O bin küsür senedir sağ olan, adada olan, cesase hadisi, sahi Müslim'de geçen İspahan Yahudilerinin arasında çıkacak, oradan ortalığı kavuracak. O hakiki deccal e, ayrı. Ama öncesinde çok deccallar çıkacak. Kim onlar? هَلَا وَاَوْمُ الْاَيْمَةُ İnsanları haktan, dinden saptıran imamlar. Şimdi imam önder demek. Fakat burada hadis-i şerif'teki tabir imamlar diyor. Tam da bu FETÖ'nünküler ne? İmamlar. İmamlar hareketi yani. Saptırıcı imamlar hareketi bu. Tamı tamına hadise uyuyor. Kıyametin öncesinde deccallar çıkacak. E şimdi onun için deccalım diyen yok ama deccal çok yani. Mehdi'im diyen çok. Mehdi yok yani Tam da ters bir şey oldu Ama Biz yine de Burada hakiki deccalı anlatmamız lazım Hakiki Mehdi'nin sıfatlarını Anlatmamız lazım İsa Aleyhisselam'ın üzülüyle ilgili hadis-i kıyamete Alametlerini bildirmemiz lazım Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunları öğretin Hatta İbn-i Mace Büyük muhaddes İbn-i Mace Hazretleri e, Bu hadisin nakledtikten sonra diyor ki Medreselerde Yani şimdiki mektepler oluyor. Medreselerde tullaba, talebelere deccal hadislerinin öğretilmesi gerekir. Ta bin sene, bin sene evveli konuşuyoruz. Muhaddisler söylüyor bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete yakın deccal konusu unutulacak, gündeme alınmayacak ve hutbelerde mevzu yapılmayacak. Diyor. Hiç diyanet hutbelerinde Deccal'la ilgili bir hadis-i şerif sahitte duydunuz mu? Aynen. Duyamazsınız. Çünkü Rasulullah s.a.s.m yalan söyler mi haşa? Aynen. Kıyamet yaklaştığının alametleri işte. Bu konular kapanacak diyor. Deccal deyip milleti korkutmayalım. Mehdi deyip millete millet efendim şeyh aramasın, mürşit bulmasın. Niye aramasın, bulmasın? Şeyhsiz olmaz, mürşitsiz olmaz, alimsiz olmaz, üstadsız olmaz, Bu din kendi kafasına olmaz. Her şeyin bir çıraklığı vardır. Çıraklık yapmadan ustalık olmaz. Kimse kendi kendine başına bir adam olmaz. Hiçbir demir işlenmeden bıçak olmaz. Hiçbir çelik işlenmeden kılıç olmaz. Olmaz böyle bir şey. Siz Allah'ın kanunlarına karşı geliyorsunuz. Kendi kendine İslam'ı yaşa diyerek. Kendi kendine İslam yaşanmaz. Mutlaka alim, üstad, mürşid, lazım. Müderris, fakih, fıkıhçı. Olmaz. Herkes kendi başına Kur'an'ı açacak, anlayacak. Müştehit misin sen ya? İmam-ı mı oldu? i̇mam buyurduklarını anlatmak için bize kadar, dünya kadar ulama geldi de hala onların yazdıklarını zor anlıyoruz yani. Sen <gülüyor> İmam-ı Azam'ın talebesi de olamazsın. Talebesinin talebesinin talebesi olamazsın ya. Sen ne konuşuyorsun? İmam-ı Ebu Yusuf geldi, Talebeniz olmak istiyorum dedi, hafız mısın? Değilim. Ne işin var dedi. Hafız olmamış dedi, bana talebe mi olsun? Kitap hafız ol da gel. Yedi gün sonra geldi. Efendim dedi, ders halakanize katılmak için müsaade istiyorum. Evladım sana dedik daha geçen hafta hafız ol sen. Anlamıyor musun ya? Hafız oldum dedi. Yedi günde hafız olacak kapasitede. Hem de öyle şimdiki hafızla H'sı gitmiş, fızık almış. Ha, hafızım diyenlerin çoğuna Kur'an'ın bir yerinden bir sayfa aç ilerisini okuyamaz ezbereden tabi ileri okuyamaz hafızı unutmuş zaten sonunu yaparken başını unutuyor yani <gülüyor> kafa kalmamış ki millette e sen şimdi yedi günde hafız oluyor İmam Ebu Yusuf da o bile zor talebe oluyor yani sen kimsin Kur'an'a test yapmış <gülüyor> Mehdi hadislerini Kur'an'ına test yapmış ne Ay, ayıp bir laf. Sen Kur'anla test yapamazsın ki. Test yapsaydın zaten bunu bulmuştun. Niye? Rasulülüm ne verdiyse alın ayetini okuduğun için. Bu da bu Davud'da ve diğer hadislerde geçtiği için açıkça Mehdi ismiyle babasının adı kendi adıyla beraber geçiyor ya da ne geçecek? Sen kalkıyorsun hala. Bir cümle özetle diyorum ki uydurmadır. İşte bu kişinin o zaman. Bu itikadı ehl Sünnet'e uygun değildir. ehl Sünnet'e uymayan kişilerin yazılarını okumak da caiz ve münasip değildir. Çünkü yarın bilmediğiniz bir konuda size büyük bir yalanı yutturabilir. Din adına yorum yapma yetkisi olmadığı halde size din adına bir fikir açlayabilir. Ben bundan dolayı yani ismini verdimse de burada geri alıyorum. Yani orada başka bir doğru yazdığından ismini vermişimdir. Ama siz hemen ağzımdan birinin adı çıktığı zaman o adamın her lafı doğrudur anladığınız için biz de mecbur oluyoruz bu gibi düzeltmeleri yapmak zorundayız. Öyle mi değil mi? Aa, ama çünkü bu yazarlar biraz din işine çok karışıyor. Şimdi ekonomist olsa ben de derim işine işinize bakın. Aa, değil mi şimdi? Doktor olsa Ben o doktor, Mehdi'ye inanıyormuş, inanmıyormuş, çok önemli olmuyor. Eğer ki doktor din işine karışmayıp da kendi işini yapıyorsa o zaman ne diyoruz? Ehliyet ve liyakat, Ermeni doktora bile gittim ben. Yani zaruret oldu, gittim. Aşırı ağrılarımdan falan kimse yapmıyordu kortison iğneleri, o yapıyordu, gittim. Dayanamıyordum ağrıdan şurada yatıyordum, uğunuyordum, kalktım götürdüler. Şimdi bu ayrı bir şey. Yani öbür doktorlar da yapmıyorlar dediler çünkü. Ben de dayanamadım ağrıya gittim. E şimdi burada ehliyet ve liyakat ayrı bir şey. Ama bu yazarlar, hele ki Akit'in yazarları maşallah din işine girmekte çok Diyanet işlerinden önde gidiyorlar yani. İlimleri de yok. Kim ne dediyse atlıyorlar ortaya. Mehdi uydurmadır diye adam çıkarttı bir şey şimdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ilahiyatçıların çoğunun görüşü budur. Öyle mi? Onu da bilelim yani, ilahiyatçıların çoğunun görüşü budur. Hatta Diyanet Reisi'nin açıklamasından bile Mehdi Kur'an'da yok demesinden bile ne anlaşılıyor? Onun görüşünün de Mehdi'nin gelmeyeceğine dair olduğu anlaşılıyor. Aksini iddia ediyorsa yani ben bu görüşte değilim demekle olmaz. Çıkar kamuoyuna beyan eder, ben hadisçiyim diyor madem. Ben bu hadisleri hadisçiyim, Ebu bu da falan geçiyor, bunlar sahittir. Ama önüne gelene Mehdi diye takılmayın. Bunun önemli vasıfları vardır falan falan çıkıp milleti aydınlatır. Öyle mi değil mi şimdi? Ha bu aydınlatmayı yapmadan Kur'an'da yoktur demekle millet ne anlar? Dinde yoktur anlar yani. Halbuki hiçbir alim bir mesele sorulduğu zaman Kur'an'da yoktur diye cevap vermez. Çünkü Kur'an'da yoktur demek sokaktaki en cahilin bile konuşacağı laf değildir. Çünkü Kur'an'da yoktur kapısını açtığın zaman açtığın zaman... Adam sana beş vakitte kılmam der. Zekatı da kırkta bir vermem der. da giderim, efendim Rabi'yle velayı serin şimdi değil mi? Ocak, Şubat. Rabi'yle ahirde Arafat'a çıkar adam. Kur'an'da yok ki der, illa şu ay çıkacaksın. Yaşar Nuri dedi nitekim. Nitekim dedi. İzdahama girmeyin dedi. Tenha'da çıktım ben dedi. Arafat'ta çay içmişler, bir parti yapmışlar. He dedi o zaman. E şimdi, kardeşim Kur'an'da yok meselesine girersen, din elden gider. Kur'an seni nereye havale etmiş? Rasûlüme itaat edin. Atayûr Rasûl, Rasûl'e itaat edin. Rasûl'üm ne verdiyse alın. Sana Peygamber'i niye göndermiş? Postacı mı bu haşa? İşte bu manayı mutlaka efendim e, size duyurmam icap ediyor. Çünkü eli Sünnet hassasiyeti bunu iktiza ediyor. geldik, vaz edenin durumu. Dedik ki, vaaz ona seyahat eden kişi, insanlara ahiret ateşini hatırlatacak. Önce kendi düşünecek. Geçmiş ömrünü nerede tükettiğini düşünecek. Önünde tehlikeli geçitler var. vaz eden ben miyim? Sen misin? Dinleyensin? Hangi sıfattaysan? Sohbet meclisine gelmişsin. Efendim, son nefeste iman kurtaramama tehlikesini düşünecek diye burada kaldık. Ondan sonra buyuruyor ve keyfiyeti hali, başına neler gelecek, halinin keyfiyeti ne olacak? Fikabzu melekil mevt, ölüm meleği canını alırken durumu ne olacağını düşünecek diyor. Yani vaazların e, ana temasını işlerken insanlara hemen e, konu ne olursa olsun mutlaka bir ahiretten, ölümden, mezardan bir şey bahsetmek lazım. Çünkü bu neye benzer? Yumuşatmaya benzer. Şimdi sen. Soğuk demiri döversen, şekil aldırabilir misin? Ama demiri ısıtırsan, ondan sonra şekil aldırabilir misin? Aldırırsın. Adama beş vakit namaz kılın, efendim mutlaka kılın, şu var, bu var anlatsan, burada adama etkileme, tesir etme durumun düşük olur. Ama sen ne zaman adama ahirette ölüm, kabir ve mahşer sıkıntılarını anlattığın zaman, adamın içi bir bunalır, Eyvah ne yapacağım düşünürken. 5 vakit kıldıyınca iyi yani 50 de 50 de değil yani 5 kolayına gelir. Öyle mi? Evet. Ahirete inanan cehennemi falan da inanan bir adam dinlediği zaman 50 de kılar yani. E şimdi bu adama demek evvela ahiret cehennem azap ayetlerini vaazlarını yaparsan ondan sonra buna bir laf anlatırsın. Adamdan para çıkarabilir mi? Zekat vereceğim. Zekatı bana vermeyeceksin hoş. Bir fakir bul ver Ama sen zekat ver diye Anlattın anlattın anlattın Koyundan şu kadar inekten bu kadar veya da maldan kırkta bir borcun varsa borcun yoksa düşün yaparsın nisap şu kadar Zekat ahkamını konuştun konuştun konuştun Bu adama zekat vermekle ilgili tesir etmez İlla başında zekat vermeyenlerin başlarına gelecek Azaplarla ilgili Ayet ve hadisleri okursan o adam ne olur Tava gelir Demir tava gelir Ondan sonra da bu adam zekatını hesap eder, bir muhtaç bulur, fakir verir. Öyle mi? Onun için vaazın usulünde korkutma tarafı öne geçmeli. Ee, ölüm meleği canlı alırken durumum ne olacak? Bunların izahı var. Şimdi ben ibareleri okuyorum. Kadir olabilecek mi? Hala cevabı münkerim ve nekir. Münker nekir melekleri geldiğinde Rabbin kim, dinin kim işte teferruata gireceğim. Ee, o sualleri sorduğunda cevap verebilecek mi? Vaz eden evvela bir bunu düşünecek. Ben şimdi haciyim, hocayım, millet bana hürmet ediyor, elimi öpüyor veya neyse beni met ediyor bilmem ne. Ya beni kabirde kim kurtaracak arkadaş? Kim kurtaracak beni mezarda? Amelimle ben oraya ineceğim. Ne cevap vereceğim? Bunu insan evvela vaz eden düşünecek ki vaz ettiği adama da bir tesir gelsin. E bunu düşünmeyen bir vaiz ne olur? Ağzına çıkan kulağı duymuyor kalbine inmemiş. Etki yapmaz yani adam da dönmez ki namaza başlamaz ki. Ve ihtemem bi hali kendi halini ile ilgilenecek. Yani faziyetini derdine düşecek. Yehtem ihtimam göstermek Türkçeleşmiş de esas kelime kökeni hemden geliyor. Hem dert, dertlenmek demektir. Hem gam, keder hem yani ihtimam göstermek ne demek? Dertlenecek. Ne ile durumum ne olacak fil kıyameti? Kıyamette benim durumum ne olacak? Ve mevakif ya. Kıyametin mevkifleri var. Durakları var. Karakollar da efendiler. Karakolları var. Tevkif yerleri var. Sırat'ta bile 7 tane karakol var. Sıf sıratta. Yani mizan ayrı, efendim işte havzu kevser'deki durum ayrı, içme meselesi herkese nasip değil. Durak durdurmalar var yani. Teftişler var, kontroller var. Velya bunu geçebilecek mi hani sırat? Sırat Köprüsü'nden salimen acaba selametle geçebilecek mi? emyaka'u <gülüyor> yoksa düşecek mi filhaviye <gülüyor> cehennemin dibini boylayacak mı? Oradan geçemediği aşağısı cehennem. Bu ne olacak? Ve sürekli kılacak zik ı adil eşyayı eden adam bunları efendim ve istemirra daim olacak ne zikr-ı bu düşünceler bu anlatılan konuların Hatırlanması Fî kalbi'yi, kalbinde yer edecek ve sürekli gelip gidecek. Böyle aklı, hatırı, hayali ahiretle meşgul olacak. Bu da ne ne yapacak onu? Fevüz'i cevû Onu iz'ac edecek yani istikrarını bozacak vazgeçirecek onu. Nereden? ankara Efendim Dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti, istikrar hevesinden o istikrar kararından onu vazgeçirecek. Şimdi hepimizin derdimiz ne? Dünyada mutlu olmak. Öyle mi? Var mı böyle bir şey? Yani var mı böyle bir şey? Dünyada rahatlık diye bir şey var mı? E Allah koymamış. Gavur için koymuş. Sen gavur musun? E değilsin. Nasıl mutlu olayım diye uğramış olsun. Yani Halep'le ilgili bir şey şu anda duymadım. Bunlara kim ekmek yetiştirecek? Devamlı kafalana bomba yağıyor. Geçen haberler gösteriyor, ıssız şehir olmuş. Ot yok, ocak yok. Her yer mezarlık gibi. Koca Halep, Mamur Halep, Şen Halep. Gittim ben. Şimdi, kadıncağız, bir videoda izlettiler bana, çocuğu ölüyor, çocuğuna ne zorluyor? Kelime-i ikrarı için telkinde bulunuyor. Ki belki de çocuk sabi yani, belki de Huluva da ermemiş gibi bilmiyorum. Tam göremedim. Oğlum diyor işte. Kız mı? Oğlan herhalde. La ilahe illallah. Eşerü la ilahe illallah de diyor. La ilahe illallah söyle. Evladım la ilahe illallah söyle. İşte ana. İşte ehli sünnet anası. İşte Müslüman. Derdi iman. Çocuğun imanını kurtarması. Dünya öyle de bitecek. Böyle de bitecek. Krallar da geberecek. Tamam o zalimler de geberecek onlara o eziyeti yapan Dünya gavurları seyirci kalıyor Onlar da geberecek O Müslüman da şehit olacak ölecek Hiçbirine kalmayacak Ama orada mühim olan imanla gitmesi Bu bir iman şuuru meselesi Yakup Aleyhisselam ağladı ağladı Gözleri hani at düştü bembeyaz oldu Biri vaat 40 sene biri vaat 80 sene e Ondan sonra Dediler ya sen bir Allah'ın peygamberisin Bu kadar sene, bu Yusuf için niye ağlattın sen buna? Yakup Aleyhisselam dedi ki, ''Benim korktuğum, o kimin eline düştü, ben onun ölmediğini bili biliyordum.'' Çünkü nereden biliyordu? Bir kere Hazra Aleyhisselam'ı gördü. ''Dedi ki, Yusuf'un canını aldın mı?'' dedi. Koca Peygamber Yakup Aleyhisselam, ''Yusuf, Azra Aleyhisselam dedi, almadım.'' E ''Dedi ki, sen almadıysan da kimse almamıştır.'' dedi. Ben dedi ölmediğini biliyordum. Ama hangi din üzere yaşıyor bilmiyordum. Eğer imansız ölürse dedi, ebedi ahirette de görüşemeyeceğiz. Ben onun için 40 senedir, 80 senedir ağlıyorum. Ben dedi çocuk şeyine 80 sene ağlar mıyım dedi bir peygamberim dedi. Bunun zaman Mustafa Efendi hocamızla da bir kere külliyeye gelmişti rahmetullahi. Hani, külliyede bu konuyu anlatmıştı. Çok sene var tabii belki, 20 seneden fazla. Yani... O kadıncağızın hali de bana onu hatırlattı. Maşallah dedim. Ne analar varmış bu ümmette, bu eli sünnette ki derdi iman, çocuğu Müslüman olarak ölsün diye. O panikte o zor zamanda kâdet hatırlatması yapıyor ve derdi iman. E şimdi 300 bin kişi orada Haçlı Şabilerin, Esed'in adamlarının işte Ruslar yukarıdan bombalıyor, içeriden şia zındıkları Bunları öldürmek için Zaten insanlar çoğu muhacir oldu kaçtı Bin milyondan fazlaydı nüfus evvelce E şimdi 300 bin kişi kalmış Bunları boğazlamak üzereler Allah muhafaza etsin İçeri girdikleri anda Bir tane ehl-i sünnet bırakmazlar Öyle ehl-i sünnet düşmanları bunlar Bu şia Yüzleri meydanda işte Hiç affetmezler ehl-i sünneti nerede bulsa keserler Adamların derdi bu ya Gavurlarla da anlaşmışlar Kavurlarda da Ehl-i Sünnet'ten korkuyor, Şia'dan korkmuyor zaten Heriflerin dini bozuk zaten Dini bozuk olanı oynamak kolay Ehl-i Sünnet'in dini düzgün Ondan korkuyor Onun için Ehl-i Sünnet'i bitirmek Bütün dünyanın gavuru Şu anda Ehl-i Sünnet üzerine bu planları konmuş. Ya Rabbi şerlerini durdur ya Allah'ım salli alen Seyyidi Muhammed ve ahli Seyyidi Muhammed Ve hakkı Seyyidi Muhammed ve ahli Seyyidi Muhammed alemini gönderdin Ya Rabbi İblis'e bile rahmet oldu. İblis'in bile rahmetine vesile olduğu noktayı anlatmıştı. Efendiler çok anlatırdı. İblis'e bile rahmet oldu. Bütün gavruların bile dünyada yaşamasına teminatı oldu, rahmet oldu. Bu kadar düşmanlara rahmet oldu. Bu Halep ehli Resulullah en çok seven, Mevlid'i en iyi kutlayan, bir ay boyunca ihtifal yapan, ben biliyorum oraların Mevlid ayındaki durumlarını, Suriye'nin Tam ehl sünnet, Habibi'ni bu kadar seven bu kıymetli kardeşlerimize Habibi'nin rahmet olmasını bir daha göster ya Amin. Bir daha Habibi'nin rahmetiyle Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetine o sevgilini sevdikleri için onların imdadına idrak eyle ya Amin. Yetiş ya Amin. Yardımını yetiştir ya Rabbi Amin. Ya Rabbi bombaları durdur ya Rabbi Amin. Şu Şii askerlerini, Usayri askerlerini sokma halebe ya Amin. Durdur onları ya Rabbi Yadır başlarına belaları ya Rabbi. yavruları birbirine düşür bu oyunu bozdur ya Rabbi. Amin. Halebi halasa ile ya Rabbi. Amin. Yetiş ya Rabbel alemi. Rasul-i yetiştir ya Rabbi. Dostan ervahını yetiştir ya Rabbi. Amin. Orada o kadar ulema şahın hürmetine ya Rabbi. Bir an evvel hayırlı haber aldır bize ya Rabbi. Amin. Allahu u salli ala seynna Muhammed. Ala al Muhammed. Amin ya Rabbel alemin. Cuma gecesi hürmetine ya Rabbel alemin. Aminu, sallallahu aleyhi ve sellem ve teslimen kethira. Evet Şimdi Sen yani bu dünyayı cennet mi zannettin? Bütün dünyada Müslümanlar Zulüm veziyet ve altında Geçen hafta Arakan'ı konuştuk Bu hafta Halep'i konuşuyoruz Her hafta yani her gün geçmiyor Dünya üzerindeki Müslümanların başına gelen Zulüm veziyetlerden ve haberler Dünya haberleri Ortalığa saçılıyor. Ulaşım vasıtaları arttığı için de eskisi gibi değil. Bazı haberleri bizim Türk medyası vermiyor. Ama internet dünyadan haberler aldığı için Arap aleminden de haberler geliyor. Bu internetin de böyle bir güzelliği oluyor. Yani dünyadan daha fazla haberdar oluyor. Çünkü bazı sansür uyguluyorlar Türkiye'de bazı meselelere. Bu açıkça ortada yani. Açıkça ortada. Bu da çok... Yani üzüldüğümüz bir şey. Çünkü bilmemiz lazım Müslümanların durumunu. Biz de ona göre bir dua edeceğiz yani. Bir dua bile edemiyoruz. Mevzuyu bilmiyoruz yani. E çünkü bu bir şey bazı hükümetlerin işine gelmeyen şeyler olabiliyor tabii. Siyasetler icabı. Ama e, dünya mazlumları Müslümanları yardım bekliyor, ekmek bekliyor, dua bekliyor. Biz nasıl bunu ihmal edeceğiz? Geç ulaşım oluyor. Şimdi onun için biz burada... Keyfetme, efendim zevk peşinde dolanma, mutluluk arama, ee, düşersek Mevla bundan razı olmaz. Vaazın gayesi nedir? Dünyadan soğutmak, ahirete atılmak. Dünya müminin zindanı, işte Halep zindan, işte Mayanmar zindan, Gazze zindan, değil mi? Her yerde Müslümanlar, harp içinde ya, ateş içinde. Allah vatanımızın muhafaza eylesin, amin, amin. Bizim muhafaza eylesin ne? Oralara yardım edenler kalsın. Yani. işte bu vaazda insan hep ahireti, dertleri düşüne düşüne ne yapacak? Dünyadaki istikrarını istikrar derken sen kendi kalkıp şeyini boz demek istemiyor düzenini. Burada şunu demek istiyor. Kalbinde dünya sevgisinin karar kılmasını, istikrar bulmasını engellemesi lazım. Bunu da ancak neyle engeller? Ahireti devamlı ölümü düşündüğü zaman her anda ölüm gelebilir. O zaman insan bel bağladığı umut bağladığı şuyum var buyum var. Şuyuma bir şey olmasın. Bundan mahrum olmayayım şeklindeki dünya sevgisini onu bağladığı noktalardan kendini geri çekiyor. Diyor ki "Veren Allah, alan Allah. Ben imtihandayım. Bir an bir an içinde ölebilirim. Hepsini kaybedebilirim." diyor. Böyle düşünmesi lazım. İşte fegeleyan ve niran bu ateşlerin kaynaması ve nevhatu hadil masaib ahirette dünyada başa gelecek musibetlerden dolayı yapılan bu feryat, yüsemma isimlendirilir, tezkira, vaaz etmek. Tezkir, tezkir ne demek? Öğüt vermek, hatırlatma yapmak, zikradan gelir. Hatırlatma yapmak. Neyi anlatacak vaiz efendi? Ne ödü verecek? Dünyada ahiretteki musibetleri hatırlatarak, bunlara karşı tedbir almayı, ihtiyatlı olmayı, sıratı geçmek için tedbir ne? Tedbir ne? Namaz, oruç, hac, sekat, ibadet, İslam. Ne tedbir olabilir başka? İmanlı ölmenin tedbiri ne? Allah şan etmemek, Mevla'yı kızdırmamak. Bunları düşünecek. Ondan sonra ve'ilamul halk halka bildiri yapacak ve itla'hum onları vakıf kılması. Alaz ileşya bu konulara vakıf kılması. Şimdi kendi bunları düşündü. Ondan sonra halka bildirdi. Ve tenbihum onları uyarması. Ala taksiriyim. Bak şu böyle kusurlarınız var. ibadetten, namazda, abdestte, gusülde çok eksik var. İlminiz yok. Ve tefriitiyim. Bak geri kaldığınız işler var. Şu işlerden oksansınız, eksiksiniz. Ve tafsirum onlara göstermesi bi uyu Kendilerinin ayıplarını bak sizde Allah'ın sevmediği, razı olmadığı huylar var, ahlak var. Ayıplarınız var mesela. Yani inşallah o Tarikat-ı Muhammed'in kitabından da bir ders yapılması icap ediyor. Orada da çok bap, bap, bap dolu. Bütün afetleri toplamış yani. Litemezse dokunsun diye harara tuazin niran bu ateşlerin sıcaklığı nereye ehl Sohbette bulunan meclis ehlinin tamamına bu ateş ve bu sıcaklık dokunması lazım diyor. Bu da sıcaklık geldiği zaman وَتُجْزِعَهُمْ Onları kararsız edince tilkelme kelme sa'ibu bu musibetler... E yani adam vay başıma gelecek ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var. Cehenneme düşmek var falan filan. Bunları düşünüp de bu musibetler onu ne yapacak? Ya ben ne ya yan geldim yattım aşağı. Varsa dünya yoksa dünya çok yanlış yoldayım ya dönmem lazım. Onu kararsız kıldığı zaman işte ne vesile olur li yetedariku tedarik etmeleri için bunlar yapılacak. El umur al maziye. geçen ömrü kaç yaşındasınız? Ne kadar geçirdiniz? buradaki telafiyi nasıl yaparız kalan vakit Allah indinde malumdur bu aranın telafi edilmesi lazım elden geldiği kadar güç yettiği kadar ve tehaseru pişman olmaları için alele yamil geçen günlerine fi geyru taatillah Allah ibadet uğrunda geçmemiş günahlarla haramlarla yani hadi haramı büyük günah olmayanlar açısından konuşursak fuzuli işlerle Mâ alâ yanilelle Ki ekseri fuzuli işler adamı harama götürüyor Çok konuşmakta gıybet dedikodusuz olmaz Yani vesaire Ama bazısı belki haramdan kaçmış ama yine de fuzulüden kaçamamış O günlerin pişmanlık çekmesi lazım Şimdi benim ne kadar zamanım kaldı Bu geçeni de te telafi edip Bundan sonrasını da tedarik edip Yani yolculuk azık tedarik edeceksin Ahirete yolculuğa çıkıyorsun ne lazım salih amellerden bunlar bir an evvel tedarik edip hazırlanması için efendim ne yapacak? Faz eden cemaati uyaracak. Fazil cümletü işte bu özet. Alazet tarik bu minval üzere gidilirse yüsemma isimlendirilir vaza, vaz. Şimdi tezkir başka, vaz başka. Tezkir ne? Vaz eden kendine öğüt verecek, hatırlatma yapacak. Hoca efendi aklını başına topla. Seni millet kurtaramaz. Sevenlerin kurtaramaz. Cemaat kurtaramaz. Seni amelin kurtarır. Kendine vaz ediyor. Buna tezgir denir diyor. Ama sonra halkı uyardığı zaman buna ne denir diyor? Vaz denir diyor. Halka yapılan tembihatın adı neymiş? Vaaz. Bu nasihat diyelim. Şimdi bunu yaparken de ne yapmamak lazım diyor? Edebiyatı zorlamamak lazım. Tekellüflü cümleler kurarak kafiyeli, vezinli, aruzlu sonları tutsun, bilmem ne, milleti böyle, bir galeyana getirim harekete getireyim ama edebiyat bakımından harekete geçireyim yani. Adam, vay anasını desin ya, ne konuşuyor falan. Halbuki içinde hiçbir şey hissetmesin. Etki hissetmesin. Namaza başlayayım ya, şu günahı bırakayım diye hiçbir etki yok. Ancak ne var? Dinliyorlar, dinliyorlar. Ne güzel konuştu adam ya desinler, çıksınlar, gitsinler. Hani ilk başa dönersek, dersin başı neydi? Sohbet yapan E, zoraki, yapmacık cümleler kurmaya uğraşmamalı dedi. Konu oraya döndürülüyor şimdi. Konu oraya bağlıyor. Diyor ki, Kemal Evraite sen görsen, Ennesseyle sel kadhe cemâla dârihan Bir adamın evine doğru, yukarıdan ağrı, üst mahalleden, köyden, sel geliyor. Adamın evine sel geliyor. Evini kurtaracak halimiz yok da, içeridekilere bağırırsak, evden çıkarlar, öyle mi? Veya yangın başladı. Hani yangını söndürmekten evvel çünkü belki söndüremezsin. Hemen ne yapmak lazım? Bağırmak lazım. Çıkın. Ha, o arada söndürmeye uğraşırsın ama evvela içeridekisi şey varsa çıkartmak lazım. Şimdi sel bir adamın evine hücum etse ve o adam olsa ve ehlü ailesi fiya evin içinde olsa fettegûlü sen ne dersin? El-hazer el-hazer Sakının sakının kaçın ve firru فِرُّ فِرَارَ اِنْ seli, Sel geliyor, kaçın, kaçın, kaçın, kurtulun. Yani senin lafın bu kelimeleri geçmez yani. Sel geliyor, kaçın, kaçın, kurtarın kendinizi. Bu kadar, öyle mi? E şimdi, vel el ister mi kalb kesenin kalbin fîhâdîl hâletî bu durumda en tükbirâ haber veresin sahibet dar, evin sahibine haberake bu haberini yani sel geleceği geliyor, haberini adama veresin. Neyle? Biteculu ibarat Ibareleri expresiile yaparak aparând, vânătete, puncte, nivel, semnături, imagini, semnături. Niște astfel de lucruri, vrei? Oi, țăranii halkı Dikkat uitați Uyanık bulunun Şimdi size çok önemli bir şeyler spune? Falan falan spune? Cum se spune? Cum se spune? Cum se spune? Cum se spune? geldi se geldi. işte sen eğer akıllı mantıklı biriysen selin hücumunu gördüğünde ibare patlatmazsın yugat çatlatmazsın ne dersin? kaçın kaçın dersin burası ibare patlatma cehennem geldi gidiyor millete ölüm geldi her an içimizden biri ölüyor geçen hafta burada var bu hafta mesela ahirette adam yani bu kadar ölüm ahiretle yüz yüze bir millete e ne yapacağız yani? yapmacık cümlelerden uzak duracağız doğal olacağız Tabii olacağız. Allah ve Resulü'nün emirlerin yasaklarını ortasından kitabın konuşacağız çünkü vakit yok yani. Vakit yok. Fele teştey elbette. De. Tabii ki sen bunu yapmayı istemezsin. Fe ki halul Vaz edenin durumu da böylecedir Fe enبغي o halde gerekir engeçteni biha vaz eden kişi e, böyle Uzun cümleler, laf salataları, kalabalıklıkları, edebiyatlar, şiirler, aruzlar, vezinler, kafiyeler, sonu denk gelsin, başı düz gelsin. Bunlardan sakınmalı. Ne yapmalı? İnsanların anlayacağı dilden ne yapması gerektiğini. Bugün ölürse kabirde ona ne sorulacağını, ahirette ne cevap isteneceğini, hangi konulardan cehenneme gitme tehlikesi var? Burada bunları bir an evvel anlatması lazımdır diyor. Vazedenin esasen vazeden eden olma dedi. Kaçken kendi işine bak, kendi canını kurtarmaya bak. Ama vazeden eden yok da sana bu iş kaldıysa, farz-ı kifaye meselesi, sen milleti uyarmakla mesul olduysan, mecbur olduysan, o zaman da iki hasletten sakın demişti değil mi? Şimdi birinci haslet, bu yapmacık lugatlar parçalama hasletiydi. İkinci haslete dersimiz geldi. Fakat tabi bu arada, şerhte bazı ilimler vardı, Şimdi gideceğim için televizyona onları söyleyemedim. Onları da bakalım haftaya söylerim. Yani ölüm meleği, kabir halleri, münker nekirin halleri hiç bugüne kadar duymadığınız rivayetler var kitapta. Hiç duymadığınız, e, sual -e cevap meseleleri, ondan sonra efendim e, vesaire sıratla ilgili önemli konular var hani düşünmemiz gereken. Onları, şehleri de geçmeyelim, şehlerden de izah verelim inşallah Rahman. Amen. Subhana rabbil al-Allah al-Ilham allah min Salatuhu Ala Muhammad Mu'ale Ya Rabbi, insanları batıl kanallardan çevirip hak üzere konuşanları dinlemeye muvaffak eyle. să vorbească la dreapta. Ya Rabbi, ce vrei, converti Ya Rabbi, ce vrei, converti pe cei Ya Rabbi, Dünya râșvălându, ahiret azabından emin eyle. Amin. Cennetin cemalini istiyoruz, nasip Cehenneminden, azabından sana sığındık, emin eyle. Habibim sallâllâhu aleyhi ve sellem, istediklerini istedik, senden nasip Sana sığındıklarından, sana sığındık cümlemizi muhafaza ile Habibinin sevgisiyle, muhabbetiyle dolmayı Amin. ve rahmetelle aleminin şefaat dairesine girmeyi bu ayda bize nasip eyle. Amin. Onun hakkında eserler okumayı, sohbetler dinlemeyi, mevlidlere iştirak etmeyi, Vă böylece iată, mi-aș fi m-aș fi m-aș fi ve aș fi m-aș fi m-aș fi m-aș fi m-aș fi m ve fi الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين